çok vasife-i bulunduğu sebebiyle, alat ve cihazatı ziyade imbisat peyda etmiştir. Ve ibadatın bütün envana müstahit bir fıtratta yaratıldığı için, bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiş. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz, muvakkat şu hayat dünya, dünya beynin tahsili için verilmemiş. Bu kadar büyük bir kabiliyet, adam hayatı boyunca gazete satıyor. Yani o kadar bir akıl lazım değil, değil mi? Adam hayatı boyunca poğaça satıyor. Sabah kahve poğaça veyahut da maydanoz satıyor adam. Yeşillik satıyor hayatı boyunca. Ya yeşillik satmak için bu kadar akıla ne ihtiyaç var? Değil mi? Ama Allah bize çok geniş bir ebedi hayatı kazanmak için bu kabiliyetleri vermişim. O yeşiliği de satarsın, birine lazım olacak, sen de onu yaparsın. Öyle ya, ayakkabı lazım bana, ben yapamıyorum. Abi diyor, ben yapayım hepinizin ayakkabınızı, Allah razı olsun ya. Öbürü diyor, gömlekleri de ben dikeyim diyor. Biri diyor, pantollar da benden. Öteki de diyor, efendim, çorapları ben yapacağım. Öteki diyor, ayakkabıları ben yapacağım. Vasife taksim Ben de pencereleri ben yaparım. Hiç merak etmeyin. Hepinizin penceresini ben yaparım diyor. Bu kadar. Vasife taksim yapmışım. Çünkü bizim çok ihtiyaçlarımız olduğu için bunları da kendimiz yapamadığımızdan yetişemeyiz yani. Başkaları yapıyor. Düğme. Adam benim düğmemi dikmiş. Ben şimdi kalksam bu düğmeyi yapamam. Kaldı böyle açık. Evet. Kaldı. Bağlayacaksın her gün ipten, evden çıkarken. Çirkin dursa, gerisi gömlek, öbürü fermuar yaparım ben abi. öbürü abi çay kaşıkları ben yapayım, ödeki çarmakaşını ben yapayım, çatalları ben yapayım, bıçağı ben yapayım, öbürü de uçağı da ben yapayım abi. Bir de ben de uçağı bensin çıkarırım yerden, adam dalıyor yere, öbürü diyor kışın üşüm en benden olsun, he böyle yani, ihtiyaç yok, işte bundan sosyoloji meydana geliyor, sosyal hayat diyorlar ya, sosyoloji. Yani çok şeylerle insanlarla ilişkimiz var. Hı hı. Geçenlerde bunu anlatmıştım tekrarında fayda var da genç kardeşler. Hı hı. Geçen beni şey, diğer bir kere bana dediler abi bugün bir genç kardeşimiz de arkadaşlarımla <gülüyor> üniversiteden çok çevresi geniş bir çok çok girişken, sosyolojide okuyor. Abi 30-40 tane genç getireceğim ona göre. Onlara <gülüyor> dedim ben getir. Neyse getirmiş gençleri ama gençler sıfır kilometre izlediğimden falan şeyleri yok. Meraklanmışlar. Baktım çocuklara, küpeli müpeli falan olsun. <gülüyor> yani, Herşey geldiler. Biz de çıktık karşılarına, hoş geldiniz gençler, baktılarla bu bize anlatacak, bu ihtiyar mı bize? Bocalık yapacak falan, ben yüz ama. Yani tabii konsantre de biraz zorluk çektim. Hani konsantre olmak kolay değil yani, nalmış ya satılır? Dedim gençler hoş geldiniz, hoş bulduk falan filan. Sorunuz var mı dedim, soru sormak istiyor musunuz? Baktım, soru sormadılar. Ben size sorabilir miyim dedim acaba. Bir de sorabilirsin tabi. Sosyoloji ne demektir dedim. Sosyoloji de okuyorlar ya. Siz sosyolog olacaksınız. Sosyoloji ne demektir? Durdular şimdi. Biri dedi insan ilişkileri. Bir ilişir misin kardeş dedim. <gülüyor> Onlar da gülmeye başladı ha. Bir ilişir misin dedim. Nasıl ilişiyorsun? <gülüyor> Ya dedi nasıl ilişeceğim dedi. He <gülüyor> dedim müsaade edersem ben ilişeyim. <gülüyor> <gülüyor> Rahatız vahviciğim ya bir daha burada. Ben ilişeyim dedim. <gülüyor> İli dediler falan meraklandılar. <gülüyor> Mesela dedim şuradan gidiyorum şimdi. Baktım büyük bir süpermarket, hipermarket. Küçük küçük kamyonetler mal indiriyor. Birisi fasulye indiriyor, birisi pirinç, birisi şeker. Birisi un, birisi peynir, birisi yağ. Birisi deterjan indiriyor fabrikaya. Bunlar hepsi bize lazım mı? Evet. Lazım mı? Çocuk sana ya. Lazım. Hepsi lazım. Kardeşler, hepinizin gözlerinizden öperim. Halka hizmet, hakka hizmettir. Siz bunları buraya getirmekle, bize hizmet veriyorsunuz. Ben geçen gün canım börek istedi, koydum euroları, liraları tepsiye, bir börek olur diye fırına koydum. <gülüyor> Kağıtlar yanmış çıktı. Hiçbir şey yaramadı. Şimdi benim işe yaramayan paramı veriyorum buraya. Un alıyorum. Yufka alıyorum. Yağ alıyorum. Yumurta alıyorum. Yoğurt alıyorum. Benim yenilmeyen param yenilir duruma geliyor. Ne güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Hepinizin gözlerinizden öperim. Hem para kazanıyorsunuz hem sebap kazanıyorsunuz. Falan bağırarak konuşuyorum ya. Patron da duymuş. Çıktı. Hayrola falan. Dezler patronumuz Nuri Bey. Nuri Bey dedim size tebrik ederim. Hayrola. Dedim Nuri Bey. Sen bu Allah'ın kullarına bak bu kadar çeşitli yerlerden. Bu malzemeleri getirmişsin. İstifade ediyoruz. Sen şimdi dedim, hem para kazanıyorsun. Hem çok sevap kazanıyorsun. Öyle mi hocam dedim? Ben buraya manav da getirsem. Efendim. sar da getirsem. Sevabım artar mı? Artar. O zaman kavuk karpuz da getireyim. İliştik adama. sağ ol kardeş. Eyvallah gittim. Çıktım caddeye baktım. Bir sarı taksi geçiyor. Parmak kaldırdım. Taksi durdu. Kardeş kusura bakma. Estağfurullah abi. adın ne Ahmet. Babana Rahmet. Ahmetciğim dedim. Siz taksiciler var ya. Bu memleketin en cefakar, en fedakar, en hizmet veren bir grubusunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Siz olmasanız millet sokakta kalacak hastamız olur, kornayı basar hastaneye yetiştirsin, doğuma yetiştirsin havaalanına yetiştirecek geçin, uçaktan alır getirirsin ya ne mübarek insansınız siz, siz tebrik ediyorum falan merhaba. <gülüyor> abi de sen aydan mı geldin <gülüyor> Yok abi şimdi buradan ya dedi bugüne kadar bize hiç böyle methedenler taktir edenler olmadı. <gülüyor> Şoför milleti diye bize millet. binip tek Ya ben ne mübarek bir meslekteymişim. <gülüyor> Vallahi abi ben bu işi bırakmayı düşünürdüm ama bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ Tamam abi. Hadi gidelim. bak. iyi mi? İyi uçuş değil mi? Evet. Biraz daha ileri gittim baktım ayakkabı satıyor bir dükkan. Gidelim selamünaleyküm kardeşler Sizi tebrik etmeye geldim. <gülüyor> Hayrola abi? Ya şu bu ayakkabılar yapmakla var ya Milleti yanlı yaptıktan kurtarmıyorsunuz. Siz bunları yapmasınız, satmasın. Millet yanlaya geçir. Rahimi koş bile yanlaya geçer. Yapıştırsın dolarlara, yana dolaşsın. Yapamazdık ayakkabı. İşte siz bunları yapmakla insanlığa hizmet ediyorsunuz. falan filan. Bakın ne kadar ilişeceğimiz yerler var. Ama tabi bilmezse, usul bilmezse benim annemin dediği gibi, Kabe'ye gitmiş, nur görmemişti <gülüyor> <gülüyor> Birisi böyle bir iş beceremedi mi? Oh diyorum koku, Kabe'ye gittim, nur çürmedi. <gülüyor> Öyle ya, tabii, girişme girişme şeyi veriyor bize. <gülüyor>